Mdolilla hirubilla rallemin. Salah, tuwa salam, malah, 1000 ambiya, iwal musadin. Nabijina muhammedin. Malah, alihi, wasahbihi, aju marin. Allah, humma, allimna, maajan fa'auna. Banafiaan Allah, humma, bima, allimtana. Inneka'ala, kulli xein qadir. Emma, bard. Muhammad Muhammed Ibn Wahab Rahimahullah kitab tevhidte, Allah Subhanahu ve Teala'nın ibadette birlenilmesinin delillerinin hem şer'an hem kevnen hem şer'i delillerin hem kevni delillerin açık, vadıh, beyin olmasına şirkin de batıl olduğunun Allah Subhanahu ve teala'dan başkasına ibadetin batıl ve geçersiz olduğunun delillerinin de açık, vadı, beyin olmasına rağmen nasıl olmuş da insanlar dinlerini terk etmişler tevhidi terk etmişler nasıl olmuş da şirke girmişler meselesini beyan ettikten sonra geçen haftaki bapta insanların dinlerini terk etmelerinin ve küfre girmelerinin Allah Tebareke ve Teala'ya ortaklar koşup onlara ibadet etmelerinin sebebi salihler hakkında aşırılığa gitmek olduğunu beyan ettikten sonra bugünkü bapta da salihler hakkında aşırılığa gitmenin Yani insanların dinlerini terk etmelerine sebep olan salihler hakkında aşırıya gitmenin sebeplerinden, yollarından, suretlerinden bir tanesini zikredecek. Bu üç bab kardeşlerim çok önemli ve çok azim meseleler içeriyor. İmam rahimehullah geçen hafta zikrettik, o babda diyordu ki bu babı ve bundan sonraki iki babı iyi anlayan, fehmeden kimse, İslam'ın ne kadar garip olduğunu anlar. Ve Allah tebareke ve teala'nın kalpleri evirip çevirmedeki kudretinin büyüklüğünü de şahit olur. Geçen hafta okuduğumuz babı ve bugün okuyacağımız inşallah iki babı anlayan kimse İslam'ın ne kadar garip olduğunu anlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dininin ne kadar unutulmuş, terk edilmiş, ters yüz edilmiş olduğunu görür. Allah'ın kudretine şahit olur ki insanlar peygamberlerinin mirası arasında bu sözleri okuyup durdukları, bunları gördükleri bildikleri halde nasıl olmuş da işi böyle tam tersine çevirmişler. Bugünkü babta diyor ki İmam Rahimahullah ve bu mâce'e minettaglîr galiz sert ifadeler hakkında varit olanlar. Şu konu hakkında sert ifadeler varet olmuş. Galiz ifadeler varet olmuş. Bu konuya şiddetle yaklaşılmış. Fî men abedellâhe inde kabri raculin salih. Salih bir adamın kabri yanında Allah'a ibadet eden kimse hakkında galiz, şiddetli ve sert ifadeler. Kime ibadet eden hakkında? Allah'a ibadet eden hakkında. Allah'a ibadet ediyor ama bu ibadeti salih bir kimsenin kabrinin yanında yapıyor. Diyor ki imam ve bu maje'a min tağlidi fi min abd Allah'a inda kabri rjulin salih. Salih bir adamın kabri yanında Allah'a ibadet eden kimse hakkında varit olan şiddetli sert ve galiz ifadeler. Sonra başlığı şöyle tamamlamış diyor ki fakife ıda abdehu. Onun kabri yanında Allah'a taptığı zaman o adam hakkında şimdi okuyacağımız şeyler böyle sert galiz ifadeler varit olmuşsa. Allah'a taptığı halde. Peki bir de o kabirde yatana taparsa o adam hakkında varit olacak söylenecek sözler şüphesiz ki bundan daha azim, daha galiz ve daha şiddetli olur. Şimdi kardeşlerim bu bapta İmam Rahimullah birkaç hadis zikredecek. Bundan sonraki bapta da öyle. Biz bunları gördükten sonra geçen hafta okuduğumuz bapta yeryüzünde şirkin nasıl zuhur ettiğini salihlerin kabrinde, salihlerin türbelerinde guluv edilerek, aşırılığa giderek şeytanın insanları Allah'a ortak koşmaya, Allah'ın dışında başka ilahlara ibadet etmeye götürdüğünü gördükten sonra ve bu bapta okuyacağımız hadisleri gördükten sonra şaşırıp kalacağız. Şaşırıp kalacağız. İki tane seçenek önümüze çıkacak. Diyeceğiz ki, ya burada okuduğumuz hadisler, ki o hadisler Sahihayn'de, Bukhari'de, Müslim'de veya onların bir tanesinde geçiyor. Ya burada ok okuyacağımız İmam Rahimahullah'ın serd ettiği Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellemin bu sözleri. Ya bunlar İngiliz ajanları tarafından uydurulmuş, bu kitaplara sokulmuş şeylerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de bu kitapların musannifleri de bunlardan beridir. Veya hutta şunu göreceğiz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu açıklıkta bu kadar açık seçik ifade etmesine rağmen onun yasakladığı şeylerin failine lanet ettiği şeylerin ümmet içerisinde müteahhir asırlarda din, iman ve faziletli amel olarak algılanmasını İslam'ın gurbetine, garipliğine Vallahi Allah Tebareke ve Teala'nın kalpleri evirip çevirmede, gözleri kör etmede, kulakları sağretmedeki kudretine şahit olacağız. Önceki batta, faydelerde imamın söylediği söze biz de tanıklık edeceğiz. Yani bu okuyacağımız birazdan bu hadisleri gördükten sonra. <gülüyor> diyeceğiz ki ya bu hadisler İngilizler tarafından, İngiliz tarafından uydurulmuştur. Hatta bu hadislerin şerhleriyle alakalı okuyacağımız alimlerin sözlerinden o alimler de ya satılmış İngiliz ajanlarıdır veya onlar da vahabidirler veya da bu ümmet içerisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mirası tarumar edilmiş. Onun bu sözleri bu kitaplarda bu kadar açık seçik olarak yazılı olduğu halde onlar da bu kitapları bildiği kabul ettiği okudukları halde bu kitaplar ...sadece Suudi Arabistan'da bulunun... ...veya İngiltere'de basılmış... ...gönderilmiş kitaplar olmadığı halde... ...bu hadisleri göre göre... ...Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin... ...yasakladığı şeyleri... ...failine lanet ettiği şeyleri... ...yapmak bir kenara... ...bunu... ...dinden, imandan ve faziletli amellerden... ...saymaya başlamış olmak... ...Allah Tebareke ve Teala'nın... ...kalpleri evirip çevirmedeki... ...kudretini, kuvvetini, büyüklüğünü bize gösterecek... Üçüncü bir şık, üçüncü bir izah şekli olan varsa inşallah dersten sonra bizimle paylaşsın. Diyor ki İmam Rahim Salih bir adamın kabri başında Allah'a ibadet eden kimse hakkında varit olan galiz ifadeler. Peki bu adam bir de o salihin kendisine ibadet etse nasıl olur? Kale Ve an Sahihde Buhari'de ve Müslim'de ikisinde de Bu rivayet geçiriyor. Aişe anhadan aktarılan rivayette. Enne umme selemete um seleme radıyallahu anha, ummul mu'mini Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden. Zekarat li rasulillahi sallallahu aleyhi ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bahsetti. Keniseten ra'athe bi ardil habeşe Habeşistan topraklarında gördüğü bir kiliseden bahsetti. Ümmü Seleme radıyallahu anha Habeşistan'a eşi Abu Seleme ile hicret edenlerden bir tanesiydi. Habeşistan'da kaldığı zaman içerisinde oradaki kiliselerden, orada kiliselerde gördüğü şeylerden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e bahsetti. Ve O kiliselerdeki suretlerden bahsetti. Oradaki resimlerden. "Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki: Ulaike onlar idama Tefihim fihim er ar salihu aralarında salih bir adam ölünce evil Abdu salihu veya salih bir kul ölünce bene ala kabrihi mesciden kabrinin üzerine mescit bina ettiler mabet bina ettiler hane bina ettiler aralarındaki salih veli muttaki Allah'ın dostu olduğuna itikad ettikleri bir kul bir adam öldüğü zaman onun mezarının üzerine mescit bina ettiler mabet, ibadet hanı bina ettiler vasavru fihi tilke's suvar ve oraya bu sureleri yaptı bu suretleri yaptılar bu resimleri tasvir ettiler diyor ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem arkasından ulaike <gülüyor> Şirarul halq indallah onlar Allah katında mahlukatın en şerlileridirler. Yaratılmışların en şirret olanlarıdırlar. Neden? Çünkü aralarında salih birisi öldüğü zaman onun kabrinin üzerine ne yapmışlar? Mescit yapmışlar. Hadisin sonunda böyle söylüyor. Onlar Allah katında insanların en hayırlılarıdır. Denmiyor. Allah katında insanların, mahlukatın en şerlileridir deniliyor. Bu hadis-i şerif kardeşlerim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den, sahih Bukhari'de, Müslim'de, bizim de hasmımızın da, tevhid ehlinin de bu ümmetten olduğunu söyleyen, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dine intisap eden müşriklerinde, Allah'ın kitabından sonra en sahih kitap olarak kabul ettiği bu iki kitap. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem salihlerin kabirleri üzerine mescit inşa edenlere mahlukatın en şerleri diyor. Peki bu kimseler bu hadisleri görmüyorlar? Mı? Bunları okumuyorlar mı? Bunları görüyorlar, bunları okuyorlar ama bakın ki iş nasıl olmuş? Yüce Rabbimiz Subhanahu ve Taala bunların gözlerini nasıl kör etmiş? Kulaklarını nasıl mühürlemiş? Kalplerini nasıl döndürmüş ki? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu insanların en şerlileri olarak vasfettiği bu ameli amellerinin hayırlısı olarak yüzyıllardır yapmaya devam ediyorlar. Sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunları yapanlar insanların en hayırlılarıdır demiş. Böyle yapıyorlar. Bir salih öldüğü zaman bir veli öldüğü zaman onun kabrinin üzerine hemen bir mescit inşa ediyorlar. Ve o o mescide orada yatan kimsenin ismini veriyorlar. Ve o mescit diğer mescitlerden içinde olan bu salih kabri sebebiyle daha faziletli bir yer haline geliyor. Onların gözünde onların indinde. Ya subhanallah. Şimdi bunu gördükten sonra deminki söylediğim seçenekleri bir düşünün. Bunun ardından diyebiliriz ki İslam ne kadar garip. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı bütün Resullerin dini olan tevhid ne kadar unutulmuş ve iş ne kadar tersine dönmüş. Ve ya Rabbimiz ve teala insanların kalplerini çevirmekte ne kadar kudretli. Yahu insan bunu göre göre bakın şöyle olsa belki anlaşılabilir. Bu hadis kimsenin ismini bilmediği bizim işte bir yerdeki bir yazma eserden çıkarttığımız bir kitapta geçen bir söz falan böyle bir şey değil yani. Evlerinde, raflarında, medreselerinde okudukları, ezberledikleri, şerh ettikleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü göre göre bu ameli işliyor, irtikap ediyor ve bunu salih ve faziletli bir amel sanıyor. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu, bu sözlerini dila getirenleri de evliya düşmanı olmayla ittiham ediyorlar. Diyor ki İmam Rahim burada bir söz aktarmış. Sözün sahibi Şeyhülislam ibni Teymiyyedir. Diyor ki ibni Saha Fahaulâi, bu hadiste zikri geçen o Hristiyanlar, salih kimselerin kabirleri üzerine bu mescidleri inşa edenler, beyne İki fitneyi aynı anda cem ettiler. Fitnetil kuburi ve fitnetil temâthil. Hem kabirlerle alakalı fitne, hem de suretlerle, timsallerle alakalı fitne. Hem bu salihlerin mezarları üzerine kabir mescit yaptılar, hem de onların suretlerini, resimlerini oralara tasvir ettiler. Bu iki ayrı fitneyi de ki bu iki fitne de Adem olun, o salihlerle velilerle alakalı gulu ederek dinlerini terk etmelerine, şirke girmelerine sebep olan en büyük fitnedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların bu işini, bu fiilini o kimselere, bu işi yapanları mahlukatın en şerrileri olmakla vasfedildi. Diyor ki İmam Rahimahullah, "Wa anha Yine o ikisinden. Yani yine Buhari'de, yine Müslim'de. Buhari'de ve Müslim'de. Anha, Ayşe radıyallahu anhâ'dan yapılan rivayette qâlet. Ayşe radıyallahu anha, şöyle anlatıyor. Lamma nuzile bi Rasulillahi sallallahu alayhi ve sellem. Rasulullah <gülüyor> sallallahu alayhi ve selleme ölüm belirtileri geldiğinde. Ölüm sekeratı Nebi sallallahu alayhi ve selleme geldiğinde. Yani Efendimiz, ahir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölüm döşeğinde. Tafika yatrahu hamisaten lehu ala vecihihi. Kendisine ait olan bir örtüyü yüzüne örtmeye başladı. Bu sekeratın şiddetinden, ağırlığından dolayı bir örtüyü. Bu örtüyü ıslatıyorlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü örtüyorlar. فَاِذَا اغْتَمَّ biha, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan bunalınca كَشَفَهَا <gülüyor> Bunu yüzünden açıyor. Buraya kadar olan bölüm Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü söylediği anı yeri tasvir etmek için. Peygamberimiz ölüm döşeğinde. Ölüm sekeratının ağırlığını, şiddetini en yoğun hissettiği bir anda. Tutulduğu ateşten hummadan dolayı bir bezi ıslatıp ve vesselam'ı yüzüne örtüyorlar. Artık ondan da alınca yüzünü açıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. فَقَالَ وَهُوَ كَذَالِكِ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu haldeyken şöyle söyledi. Hali tasavvur ettiniz mi gözünüzde? Canlandırdınız mı? İşte bu haldeyken şöyle dedi. Le'netullahi alel yehudi ve'l nasara. <gülüyor> Allah'ın laneti Yahudilere ve Hristiyanlara olsun. Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Veya Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etti. İkisi de olabilir. Beddua anlamında da olabilir. Haber verme anlamında da olabilir. Allah Hristiyanlara ve Yahudilere lanet etsin. Veya Allah Hristiyanlara ve Yahudilere lanet etti. Neden lanet etti? Arkasından bu lanetin illetini, sebebini açıklıyor Rebi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدِ Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler. Peygamberlerinin kabirlerini mescide çevirdiler. Peygamberlerinin kabirleri üzerine mabetler yaptılar. Oraları ibadet edilen yerlere dönüştürdüler. İşte bundan dolayı Allah Hristiyanlara ve Yahudilere lanet etsin. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh: "Yuhaddiru ma san'u." Nabi sallallahu aleyhi ve sellem onların bu yaptıklarından tahzir etmek, sakındırmak için böyle söyledi. "Ve la dâlik. Eğer böyle olmasaydı Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu laneti ve kabrinin mescit edinilme endişesi olmasaydı, ubriza kabruhu. Kabri açık alanda, bari zahir ortada bir yerde olurdu. Eğer bu ihtimal, bu tereddüt, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onları böyle kınaması, ümmetini böyle sakındırması olmasaydı, kabri açıkta bir yerde olurdu. Diğerleri gibi Medine'de mescidin karşısındaki bakii mezarlığına gömülürdü. Veya başka bir yerde ona müstakil bir kabir yaparlardı. Zahir, açık, ulu orta olurdu. Gayrı ennehu ancak ne var ki? Huşiye en yuttehede mescide kabrinin mescit edinilmesinden endişe edildi. Veya şöyle okunabilir. Bu iki vecihte sahih. Haşiye en yuttehede mescide kabrinin mescit edinilmesinden endişe etti. Böyle söyleyince endişeden kim? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kabrinin mescit edinilmesinden endişe edildi. Böyle söyleyince endişe edenler kimler? Sahabeler. Sahabeler onu gömenler. Her ikisi de sahih. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabrinin kendisi bizden önceki ümmetlerde olduğu gibi yaptıkları bu amelden dolayı lanete müstehak olan Allah'ın lanetine müstehak olan Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine lanet etmelerine müstehak olan Bu kimselerin yaptığı amel bu ümmette de olmasın diye bundan endişe edildiği için kabri açık bir yerde olmadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescidin yanında Ayşe validemizin evinde onun odasında hücresinde öldüğü yerde defnedildi. Açıkta bir yerde ona bir mezar kabir yapılmadı. Neden orada defnedilmiş? Mescid edinilmesinden insanlar bu kabir sebebiyle fitneye uğramaktan endişe duyulduğu için. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan endişe duyduğu için. Veya ashabı bundan endişe duyduğu için. İbn Hacer, Hafız İbn Hacer, rahimehullah bunun şerhinde diyor ki, İbni Hacer Vahabi olmadı kesin. Muhammed İbni Abdülvahab'dan yüzyıllar önce yaşamış. Bir şafii alimi, büyük bir hadisçi Sahih-i Buhari'nin şerhinde, Sahih-i Buhari'nin en muteber şerhlerinden bir tanesinin sahibidir. Fethül bari isimli şerhte. Diyor ki sanki o yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hastalıktan dolayı bu dünyadan göçeceğini bilmiş. Yani şu anda yaşadığı o anda yaşadığı bu sıkıntıların ölüm fekaratı olduğunu ve bunun sonunda dünyadan göçüp gideceğini vefat edeceğini bilmiş. Ve öncekilerin yaptığı gibi kabrinin tazim edilmesinden endişelenmiştir. Bundan endişelendiği için öncekilerin, önceki ümmetlerde peygamberlerinin kabirlerini tazim etmek için oraları mescit yapanlara lanet etmiş. Bundan endişelenmiş Bu sebeple onların bu yaptıklarını kınama yolu. Onların bu yaptıklarını, onların bu fiilini kınayarak bu ümmeti tahsir etmek için Yahudi ve Hristiyanlara lanet okumuştur. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin laneti peygamberlerinin kabirleri üzerine mescit yapan kimselerle alakalı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin salih kimselerin, velilerin kabirleri üzerine, türbeleri üzerine mescit inşa edenleri insanların en şerlileri diye vasfetmesi söylemez. İşte bu sözler sahibi Bukharda sahih, sahih Müslim'de. İşte bu alimler bunlar da İngiliz ajanları değiller, Vahabi o da değiller. Ama nasıl olmuş da? Nasıl olmuş da ümmetin içerisinden? Yahu inanın Öyle insanlar çıkmış ilmen nispet, ilme intisabeden, ilim okuyan, ilim okutan, kitaplar şerheden, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellemin bu sözlerini, mezarlarda namaz kılmayı yasaklayan, mezarlara doğru namaz kılmayı yasaklayan, mezarlar üzerinden meziri inşa edilmesini yasaklayan, bu sözlerini neye hamletmişler biliyor musunuz? Allah onların gözlerini öyle bir bağlamış, kalplerini öyle bir bağlamış ki demişler ki bu olsa olsa mezarlardaki necasetten dolayı Yani oralarda ölüden, ölünün parçalarından belki necaset olur. Bu necasetten dolayıdır. Böyle söylemişler. Subhanallah. İngiliz acan olmayan başka bir alim. Bu da bir şafii alimi büyük. İmam Nebevi, Rahimahullah, hepiniz tanıyorsunuz. Diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin ve başkalarının kabirlerinin mescit edinilmesini yasaklamasının yegane sebebi yani kabirlerin mescid edilmesinden men edilmesinin, böyle yapanlara lanet edilmesinin, böyle yapanların insanların en şerlileri olmasıyla vasf edilmesinin, bu işin yegane sebebi, tazimde aşırıya gidilmesi ve insanların bu kabirler yüzünden fitneye düşmesi endişesidir. Necasetle falan ilgisi yok yani mesele. Hatta bu, yani bu şekilde kabirleri tazim etmek, onların üzerlerine mescidler inşa etmek, Geçmiş pek çok ümmette yaşandığı gibi küfre bile düşürebilir. Sahibini küfre düşürebilir. İslam milletinden çıkartabilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı bu işi yasakladı. Diyor imam Nebevi rahimehullah ulemadan aktararak. Başka bir alim Suyuti diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yasaklama sebebi olan bu illet. Yani Nebevi'ni zikrettiği Bu tazim edilmede aşırıya gidilmesi bu illet birçok ümmeti büyük şirke veya ondan daha küçüklerine düşürmüştür. Yani salihlerin, velilerin, nebilerin, peygamberlerinin kabirlerini tazim ederek bu kabirlerin üzerine mescitler yapmaları onları şirke veya şirkin daha az, şirkten daha küçük şeylere düşürmüştür. Bundan dolayı, bakın diyor ki İmam Suyuti dikkat edinleyin. bundan dolayı Sapıtmış, sapmış birçok topluluğun Allah'ın evleri olan mescitlerde ve seher vakitlerinde Allah'ın huzurunda oldukları kadar salih olmadıkları kadar Allah'ın mescitlerinde olmadıkları kadar ve seher vakitlerinde Allah'ın huzurunda olmadıkları kadar salihlerin kabirlerinde eziklik, huşu ve zilletle onlara ibadet ettiklerini görürüz. Sözün sahibi? Suyut. Diyor ki sapmış sapıtmış birçok kişi görürsün ki Allah'ın mescitlerinde namaz kılarken yok böyle bir huşu böyle bir huzur içinde değiller. Seher vakitlerinde Allah tebareke ve teala'ya yakarırken yalvarırken onun huzurunda değil. Ama böyle bir salih kimsenin kabri başında zilletle hudu ile huşu ile onlara ibadet ettiklerini görürsün. Oralarda kıldıkları namazlardan Yani bu türbelerin kabirlerin olduğu mescitlerde kıldıkları namazlardan veya ettikleri dualardan yolculuk edilebilecek mescitlerdekilerden daha fazla ecir umduklarını görür. Yolculuk edilebilecek mescidler hangileri? Üç mescid. Üç mescid. Mescid-i Hala, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa. Yani diyor ki Suyut'i bu kimselerin bu türbelerde yaptıkları dualardan, bu türbelerde yaptıkları namazdan ve ibadetten sanki Mescid-i Haram'da, Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Aksa'dak ile oralarda yapılanlardan daha fazla hecurumluklarını görürsün. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kökünden kazımak istediği mefsedet budur. Yoksa konunun necaset lafından ilgisi yok. O kadar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem putlara tapmanın kendisi sebebiyle ortaya çıktığı bu mefsedeye putlara tapmak neden ortaya çıkmış? Salihlerin Kabirlerinin tazim edilmesi. Onların kabirlerinin mescid edilmesi. Putlara tapmanın kendisi sebebiyle ortaya çıktığı bu mevsedeye götürecek yolları kapamak için. Namaz kılan kişi o yerin bereketini kastetmese bile. Bir kimse düşünün. iç aklında böyle bir teberrük. Oranın bereketini kastetme. Orada kılınan namaz diğer yerlerden daha fazlettir. Böyle bir inanç yok. Sadece denk gelmiş orada kabir var namaz kılacak. Bunu kastetmese bile... Mezarlarda namaz kılmayı mutlak olarak yasaklamıştır. Mezarlarda namaz kılmak mutlak olarak yasaktır. Mutlak olarak demek yani sen orayı kastetsen de etmesen de oradan bir ecir beklesen de beklemesen de. Teberrik umsan da ummasan da. Mutlak olarak mezarlık mı burası burada namaz kılmak yasak. E benim aklımın ucundan bile geçmiyor orayı oraya tazim etmek olsun gene de yasak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu bile yasaklamış. İnsanın namazı buralarda kılmayı önemli işleri ve ihtiyaçları için buralarda teberrük edip icabet edilmesini umarak buralarda dua etmeyi kastetmesi ise yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buralarda namazı mutlak yasaklamış. Peki birisi hususen oraları kastederse büyük bir ihtiyacı ile alakalı orada dua etmenin kabule daha şayan olduğunu düşünerek orayı kastederse namazın, or namazın orada kılınmasının daha faziletli olduğunu düşünerek bunu kastederse, böyle yapması ise açık bir şekilde Allah'a, Resulüne karşı gelmek, onun dinine ve şeriatına muhalefet etmek, Allah'ın, Resulünün ve yollarına uylan imamların izin vermeyeceği bir din icat etmek demektir. Bu sözün sahibi de kim? Suyuti. Bakın İbni Hacer, Nevi, Suyuti. Bakın Buhari hadisleri, Müslim hadisleri. Bunu gördükten sonra insan İslam'ın ne kadar unutulmuş olduğunu ümmetin üzerinde tevhid diniyle alakalı ne kadar bir karanlık karanlık çökmüş olduğunu tevhidin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ve kendisinden önceki bütün rasullerin daveti olan tevhidin nedenli bir gurbet içerisinde garip olduğunu görür vanlar. Diyor ki İmam Rahimahullah: muslimin an Cündib Abdullah." Başka bir hadis. Bu da nerede? Sahih-i muslimde. Cundup ibni Abdillah radıyallahu anhu aktarıyor. Kale diyor ki Semi'tun sallallahu aleyhi ve sallama, nebi sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Kable en yemute bi khamsin ölmeden beş gün önce. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden beş gün önce ve yakul onu şöyle söylerken işittim. Diyor ki efendimiz aleyhissalatu vesselam Inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum halil. Ben sizden birisini kendime halil yapmaktan, halil edinmekten Allah'a sığınırım. Sizden birisini kendime halil etmekten uzaam. Halil demek kardeşlerim, halil hullet sevginin en son derecesi. Sevginin nihai gayi noktası. Buna hullet deniliyor. Bu şekilde bir sevgiyle sevilen kimseye de halil deniliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki ben sizden birisini kendime halil etmekten Allah'a sığınırım. Neden? Fe inne allaha kadittechedeni halilen çünkü Allah beni halil edinmiştir. Kemetteheze ibrahime halilen İbrahimi halil edindiği gibi Allah beni de halil edinmiştir. Yani ben sizden birini kendime halil edinemem çünkü ben kimin haliliyim? Allah tebareke ve teala'nın haliliyim. Kalpte bir hullete yer var. Çünkü hullet, muhabbetin en son noktası. Allah İbrahim'i halil edindiği gibi beni de halil edinmiştir. Yani İbrahim halilullahtır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o da halilullahtır. İbrahim halilullah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Habibullah sözü doğru değil. Muhammed Habibullah, İbrahim halilullah dediğimiz zaman, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kadrini düşürmek olur mu? Çünkü Habib olmak Halil'in altındaki bir mertebedir. Allah ve Teala İbrahim'i Halil edindiği gibi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i de Halil edinmiştir. Diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bununla beraber "Velau kuntum muttakheden min ummeti halilen. Eğer ümmetimden kendime birisini halil edinecek olsaydım, la takhazu Ebu Bekr'i Ebu Bekir'i kendime halil edinmiş olurdum. Nebi Sallallahu Aleyhi ve en yakın olan kişi Onun en sevdiği kişi, ümmet içerisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en faziletli olan kişi, hatta bütün insanlık içerisinde peygamberlerden sonra en faziletli olan kişi Ebu Bekir, As-Sıddik radıyallahu anh. Ömer'den de, Osman'dan da, Ali radıyallahu anhüm ecma'inden de daha eftel, daha faziletlidir. Bu hadisin delaleti. Ümmetimden birisini halil edinecek olsaydım Ebu Bekir'i halil edemilirdi. Şimdi konuyla ilgili bölüm. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunlar karşısında. Ela! Kulaklarınızı iyi açın. Dikkat edin. Bu ela böyle bir dikkat çekmek için söylenilen bir تنبیه ifadesi. Ela! Dikkat edin. Kulaklarınızı iyi açın. Ve inne men kana qablakum Sizden öncekiler. Kanu yettahizuna kubur anbiayhim mesacit. Peygamberlerinin kabir, kabirlerini mescit ediniyorlardı. Dikkat edin. Gözünüzü açın. Sizden öncekiler peygamberlerinin kabirlerini mescit ediniyorlardı. Hele, dikkat edin. Gözünüzü iyi açın. Fela tettehidul kubura mesacit Kabirleri mescit edinmeyin. Sakın kabirleri mescit edinmeyin. Feinni enhakum an zalik. Ben sizi böyle yapmaktan nehyedereyim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada bundan nehyediyor. Öbür tarafta bunu yapanların insanların en şerlileri olduğunu söylüyor. Öbür tarafta bunu yapanlara lanet okuyor, lanet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem lanet ediyor. Şimdi iş nereye dönmüş? Yani uzayda yaşamıyoruz değil mi? Atamızdan, ecdadımızdan kalan mescitlerde, İslam coğrafyasının her yerindeki mescitlerde bu mescitlerin, salihlerin kabirleri üzerine yapılmış olduğunu görünce ne dememiz lazım? Yol ayrımına geliyoruz. Yol ayrımına geliyoruz. Ya geçen batlarda geçtiği gibi Abdülmuttalib'in dininden yüz çevireceğiz ya da kınanma korkusuyla Abdülmuttalib'in din üzerinde devam edeceğiz. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemiş olmasına rağmen böyle yapılması. Yani inni enhakum anzelike diyor. Ben sizi bundan nehy ediyorum diyor. Emir mi ediyorum diyor. Hayır. Bunu yapanlara Allah lanet etsin diyor. Yapmayanlara mı Allah lanet etsin diyor. Hayır. Bunu yapanlar insanların en şerlileri diyor. İnsanların en hayırlıları mıdır diyor. Hayır. Peki bu kadar insan İslam coğrafyasının her yönünde, her tarafında. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretmiş gibi. Bunu yapmayanlar insanların en şerlileri demiş gibi. Bunu yapmayanlara lanet okumuş gibi. Buldukları her salihin kabri üzerine nasıl olmuş da mescit yapmışlar. İşte yol ayrımına geldiğimiz yer burası kardeşim. Bu kadar açık seçiklikteki nasları duyduktan gördükten sonra o mecliste zikrettiğimiz gibi insanın hatta bunların en akıllılarının en aklı başında olanların söyleyeceği son söz işte bu yol ayrımı. Peki bu kadar atalarımız, bu kadar ecdadımız, bu kadar Müslümanlar, bu kadar sendir bunlar bundan bu hadislerden haberdar değillerdi de bugün geldiniz bunu siz mi çıkardınız? Bakın biz onlara daha mantıklı bir seçenek sunuyoruz. Deyin ki bu hadisleri de İngilizler uydurdu. Mesela daha kolay bir hal alsın. Diyor ki İmam Rahim Allah bundan sonra. Yine Şeyhul İslam, İbn-i Teymiye, bir sözünü aktarıyor. <gülüyor> <fakad> anhu نَهَا anhu فِي آخِرِ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonunda böyle yapmaktan nehyet. Yani ne yapmaktan? Kabirlerin üstüne mescit inşa etmekten. Veya kabirleri mescit, ibadetgah, ibadet edilen yer edinmekten. Fii ahiri hayatihi. Ömrünün sonunda. Bu Cündüb ibni Abdullah hadisinde. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden kaç gün önce söylemiş? <gülüyor> Beş gün önce. Thumme innehu lanet. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem lanet etti. Ve huve fissiyak. Ölüm döşeğinde. Men <gülüyor> faalahu. Böyle yapana. Yani ömrünün boyunca zaten bunu anlattı. Sonra ömrünün sonunda bunu yapmaktan nehyetti. Sonra Ölüm döşeğinde bunu yapanlara lanet et. ves kabirlerin yanında namaz kılmak da min oraları mescit edinmeye dahildir. Bu da o baptandır. Ve inlem lem yubna mescidun üzerlerine mescit bina edilmese bile. Kabirlerin mescit denilmesi demek üzerine ille bir yapı inşa etmek demek değil. Sen orayı ibadet için, namaz için, dua için kastediyorsan Orayı ibadet edilen bir mescit edinmişsin demek. Ve huve fii ma'na kavliha Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünün manasındadır. Huşiye en yuttakheze mescide Mescit edinilmesinden endişe duydu. Kabrin mescit edinilmesinden endişe duyuldu. Diyor ki Vekullu mevdi'in kusidetissalatu fihi Kendisinde namaz kılmak kast edilen her bir yer Fakad uttuhiz mesciden mescit edinilmiş demektir. Yani üzerlerine yapı yapılmasa bile cami inşaatı olmasa bile kabir var. Sen oraya orada namaz kılmayı kast ediyorsan orayı mescit edinmişsin demektir. Bel kullu mevdiin yusalla hatta bırak kastetmeyin içinde namaz kılınan her yer yusamma mesciden. Mescit diye isimlendirilir. Kema قال sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu buyruğunda olduğu gibi, "Cü'ilet ardu mesciden ve tahura. Yeryüzü bana mescit kılındı ve temiz kılındı. Yeryüzü bizim için ne kılınmış? Mescid, mescid. Yani yeryüzün her tarafında cami mi yapılın? Değil. Yani yeryüzün her yeri namaz kılmaya müsait yer demektir. Demek ki namaz kılınan her yere mescit ismi verilir. Bir kimse burada namaz kılmayı kast etse de, üzerine mescid inşa etse de, etmese de. Diyor ki İmam Rahimahullah, Veli Ahmet, bi senedin ceyyid an İbn Mes'udin merfu'a. İmam Ahmet, Rahimahullah'ın ceyyid bir senet ile Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhudan merfu olarak yaptığı bir rivayette. Merfu olarak demek kardeşlerim, bu rivayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıldığı anlamına geliyor. Yani okuyacağımız sözün sahibi İbn-i Mesud değil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Demiş ki İnne min şiraril nasi insanların en şerlilerindendir men tudrikuhum sa'atu ahya hayatta oldukları halde onlar yaşarlarken kıyametin gelip çattığı kimseler. Kıyametin kendilerine onlar hayattayken yetiştiği kimseler. Bunlar kimmiş insanların? En şer, en şerlileri. en şerlileri. Kıyamet şerlilerin üzerine kopacak. Müminlerin üzerine kopmayacak. İnsanların en şerlilerin üzerine kopacak. Diyor ki insanların en şerlileri kıyametin gelip üzerlerine koptuğu kimselerdir. Ve وَالَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدِ Ve kabirleri mescit edinen kimseler. İnsanların en şerrileri demiş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ikisidir. Kıyametin üzerlerine koptuğu kimseler. Ve kabirleri mescit edinenler. Rahu Ebu Hatim fî sahihihi. Bunu da Ebu Hatim İbni Hibban sahihinde rivayet etmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri açık. Sarih. Bu sözler sahih kitaplarda. Onun sahih sözleri. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin, salihlerin kabirleri üzerine mescit yapılmasın. oraları mescit denilmesin. oraları ibadet için kast edilen yerler olmaktan nehyetmesini, böyle yapanlara lanet okumasını, onları insanların en şerleri olarak vasfetmesini peki neye bağlayacağız? Bu neden böyle olmuş? Babın başlığı neydi? Bu kimseler hakkında varid olan galiz şiddetli ifadeler. Bu galiz ve şiddetli ifadeleri böyle yapanlar için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neden kullanmış? Şimdiki okuyacağımız bapta bunu beyan edecek mi İmam rahimehullah? Diyor ki: "Ve bu mâ ca'a en el kubûr sâlihîn salihlerin kabirlerinde gulu etmek yusayyiruha awthânen yu'bedu min dûnillah." Oraları Allah'ın dışında ibadet edilen putlara çevirir. Yani bir önceki şimdi okuduğumuz bapta varit olan bu şiddetli ifadelerin sebebi bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri oralara mescit yapıp o mezardaki adama tapan için söylemiyor. Hatırladık değil mi? Oradaki salihe ibadet eden için söylemiyor. Kim için söylüyor? O Onun yanında Allah'a ibadeti kast eden için söylüyor. Peki böyle kimse hakkında bu kadar sert galis sözler neden söylenmiş? Şundan dolayı söylenmiş. Çünkü bu yapılan amel oraların mescit ittihaz edinilmesi Allah tebareke ve teala indindeki en kabih en çirkin affedilmesi mümkün olmayan en büyük günah olan şirke götüren bir yol. Şirke götüren yol hakkında bu şiddetli ifadeler varit olmuş. Yoksa şirkin kendisi hakkında değil. Bu bakta diyor ki imam Maja anna al-ghuluw fi quburis salihin salihlerin kabirlerin be guluvetme etmenin yusayruha autanen ibadet yu men dunillah oralari Allah'ın dışında ibadet edilen putlara çevirmesi ile alakalı varit olan şeyler kale diyor ki Muhammed rahimehullah riva Malik fi'l Muvat Imam Malik Ibn Anas rahimehullah İmamu Daru'l Hicr İmamu Daru'l Medinen, imam, Maliki mezhebinin imam, imam, Malik, Muvatta isimli kitabında, Enne imam, sallallahu aleyhi ve imam, imam, imam, sallallahu aleyhi ve imam, şöyle söylediğini rivayet etmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyormuş ki, Allahumme la imam, kabri imam, imam, kendisine tapılan ibadet edilen bir puta çevirme. Ya Rabbi benim kabrimi kendisine ibadet edilen bir puta dönüştürme. Sonra diyor ki: "İşte gazabullahı." Allah'ın öfkesi. Allah'ın gazabı ve kızgınlığı şiddet olur. Şiddetli olur, artar, çoğalır. Ala kavmin ittahzu kubur anbiya'ihim mesacit. Peygamberlerinin kabirlerini mescit edinen kimselere Allah'ın öfkesi, Allah'ın kızgınlığı şiddetli olur. Allah onlara şiddetli bir öfkeyle, şiddetli bir gazap ile gazap eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabrinin tapınılan, kendisine ibadet edilen bir put haline getirilmesinden endişe ederek Allah'a böyle olmaması için yalvarıyor. Demek ki ümmetin içerisinde ilim unutulduktan sonra, aradan yıllar geçtikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini tazim ederek sonra bu tazim etmeyi onun kabrini Allah'ın dışında ibadet edilen bir puta çevirebilecek kimselerin olması ihtimali bu endişesi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin içinde vardı mevcut. Bu endişeden dolayı Allah'a böyle yalvarıyor ibn Ceririn bi sanadihi Ibn Cerir de Muhammed Ibn Cerir et taberi rahimahullah. Bildiğimiz taberi tafsirin sahibi. Senediyle birlikte an Sufyan, Sufyan etsevri den an Mansur an Mujahit, fi kavlihi. Bu senetle Allah tebareke ve teala'nın efer aeytumullate vel uzza buyruhuyla alakalı şöyle aktardılar. efer aeytumullate vel uzza. Lat ve Uzzay'ı görmedim. Bu buyruğu hakkında Mucahit İbni Cabir İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın öğrencisi büyük müfessir İmam demiş ki: "Kâne yaluttu lehum es-sabiqa." Bulat denilen put onlara Sevit isimli yemek pişiren bir adamdı. Bulat putu "Eferaytumul Lât" demek putu onlara Sevet ismi, ismi verilen bir yemek pişiren bir adamdı. Fakat bu ölünce, fa ala kabrihi, onun kabrinde toplanmaya, kabrinde itikafa durmaya, kabrine ibadet etmeye başladılar. İşte bu lat. Geçen haftaki bapta, vadin suvanın yagusun yagukun ve esin, Nuhun kabindeki futların, bunların salih olduğu yerin işaret edilmiş, bu söylenilmişti. Burada deniliyor ki. Kureyş'in putları arasından olan Lat da insanlara yemek pişiren, yemek dağıtan bir adamdı. Waqadaa qala Abu Jazza, an ibn Abbasin riyalahu anhumadan nehuqal aynı şekilde. Abu Jazza i̇bn Abbas Abbasin anhumadan onun şöyle söylediğini aktardı. İbn Abbas da diyormuş ki, kane yelit kane yelitu sevika. Bu sevik pişiren, sevik yapan bir adamdı. Lil Haji Hacılar için bu yemeği pişirip Kabe'ye hacca gelen hacılara dağıtan, ikram eden bir kişiymiş. <gülüyor> An İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma kâle, İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan yapılan bir rivayette yine şöyle söylemiş. La'ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet etti. Zairatil kubur. Mezarları, kabirleri ziyaret eden kadınlara. Ve kabirlerin üzerine mescit yapanlara oraları mescit edinenlere ve oraları kandillerle ışıklarla aydınlatanlara Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mezar ziyareti yapan kadınlara lanet etti kabirleri mescit edinenlere lanet etti ve oraları kandillerle ışıklarla aydınlan, aydınlatanlara lanet etti bütün bunlar Oraların Allah'ın dışında kendisi, kendilerine ibadet edilen putlara dönüşmesinden endişe edilmesi sebebiyledir. Şimdi bu üç babı peş peşe okuduk bitirdik. Birinci bab geçen haftaki babta ne Adem Ademoğlunun küfrünün sebebi. Dinlerinin terk etmelerinin sebebi nedir? Salihler hakkında başarılığa gitmeleri. Sonraki bab. Salih bir kimsenin kabri yanında Allah'a ibadet eden kimse hakkında varit olan şiddetli sözler. Şimdi okuduğumuz salihlerin kabirlerinin salihlerin kabirlerinde gulüb edilmesi oraları Allah'ın dışında kendilerine ibadet edilen putlara çeviriyor. Bu üç babı okuduk. Bu üç babdaki hadisleri gördük. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sözlerini işittik. Sonra ümmetimizin haline baktık. İmamın söylediği yere geldik mi? Evet imamın söylediği yere geldik. İslam'ın gurbetini gördük mü? Vallahi gördük. Allah'ın kalpleri evirip çevirmedik kudretine şahit olduk mu? Vallahi şahit olduk. Subhaneke Allahumma bihamdiki. Eşhedü en la ilahe illa emni. Estaghfirüke ve Birinci soru Mescid-i Nebebi'de namaz kılan peygamberimizin mezarına doğru namaz kılmıyor. Yani o hem yan tarafına selam verilerek sağ tarafına hem de arka tarafta bir giriş daha var. Orada da yolu duruluyor. Yani peygamberimizin kabrinin arkasına gelmiyor mu secdeye? Geliyor. Bu namaz ol olur mu? Yok namaz olur inşallah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ee, kabri. Şu andaki yani en son yapılan genişletmeler sebebiyle bir şekilde mescidin ortasında kalmış. Bu ilim ehlinin razı olduğu bir şey değil. Bununla beraber Allah tebareke ve teala Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu buyruğuna, bu duasına icabet ederek onun kabrini tapınılan bir put haline gelmekten muhafaza etmiş inşallah. Alimler böyle söylüyorlar. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabri bir hücrenin içerisinde. Dört duvarla çeviriyor. Bunun içerisinde üçgen şeklinde bir duvar daha var. Onun içerisinde bir duvar daha var. Yani bir hücre arada boşluk var bir bir hücre daha arada boşluk var bir hücre daha bir, bir hücre daha. Yani üç tane duvarla peş peşe muhafaza edilmiş. Kabre ulaşmak. Kabre giden bir kapı, bir pencere yok. Kabre ulaşmak mümkün değil. Kabrin tapınılan bir put ittihaz edilmesi mümkün değil. Yani yakınlarında Birilerinin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ibadet etmeleri mümkün. Dünyanın başka yerlerinden yaptıkları gibi. Ama bizatihi bu kimselerin kabre musallat olmalarını Allah bu şekilde kabri muhafaza ederek mani olmuş. Bir kimse mescidin içerisinde saf öyle denk geldiği için oraya denk geldiği için bu hücrenin arkasına denk gelse bu da namaz kısa bu kimsenin namazı sahiptir, geçerlidir. Bunda bir şüphe yok. Çünkü kendisiyle kabil arasında 3 ayrı duvardan oluşan haciz var. 3 ayrı duvardan. Ama bir kimse. insanlar içinde bunu yapanlar var. Şahit olduğumuz için söylüyorum. Bir kimse. Özellikle namazı kılmak için burayı kastederse. Yani kıble ile kendi arasında kabri getirmeyi kastederse. Ki böyleleri var. Mescid açılıyor. En ön saf boş. İnsanlar hâlen en ön safın faziletini bilmiyorlar. En ön safın arka tarafında Rauza ismi verilen o cennet bahçesi orada da yer var. Bir grup insan bu ikisini bırakıp Türbenin arkasına, kabin arkasında koşuyor. Yani ile kendi arasında orayı alacak şekilde. Böyle kasteden kimsenin namazının batıl olacağına şek ve şüphe yoktur. İkinci olarak camimizde ayakkabıların çıkarıldığı yerde açık şekilde sandıkolu mezar var diyor. Fakat öteki koridordan geçince orada bir şey yok. Yani namaz kılma yeri var diyor. Aynı binanın içerisinde yani evet. anladığımız kadarıyla. Sadece ayakkabı çıkarılan yerde sanduka var. Namaz kıldığımız yerde yok demiş tekrar. Namaz kılınır mı demiş yani o bölümde? Hayır bu caminin içerisinde namaz kılınmaz. Bu cami içerisinde o binanın içerisinde mescidin içerisinde kabir var. Eğer mescit sonradan yapılmışsa bu mescid yıkılması gerekir. Eğer kabir sonradan konulmuşsa bu kabirin oradan çıkartılıp başka yere gömülmesi gerekir. Şu zikredilen surette bu camide namaz kılmak caiz değildir. Üçüncü olarak peygamberimizin... Allah'ın peygamberimizin... Tablinin üzerindeki yeşil Osmanlı'nın yaptığı yeşil kubbenin yıkılması farz mıdır diyor. Bu kubbe Osmanlı'nın yaptığı bir kubbe değil. Daha eskiden yapılmış bir kubbe. Bu kubbenin yapılması, far, yıkılması farzdır. Bu kubbenin orada bulunması Allah'a isyandır. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme isyandır. Güç yetirilemediği için veya belki daha büyük meselelerden endişe edildiği için yıkılmıyor, yıkılamıyor. Onun bugün tevhid ülkesinin kontrolünde olmasına rağmen orada bulunuyor olması... O kubbenin meşru, caiz, mübah bir şey olduğunu göstermez. O kubbenin orada bulunması, o kubbenin altında yatan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açık sözlerine, açık yasaklamalarına lanet etmelerine konu olmuş bir masiyettir. Yıkılması farzdır.